Allah'ım, Allah, Mabud'um, Allah Allah'ım, Allah, Mabud'um, Allah Aşıkım, Uşak, Efendim, Aşk Meydanında Aşıkım, Uşak, Efendim, Aşk Meydanında Ahmedim Ahmet, Cedd'im, Muhammed Ahmedim Ahmet, Cedd'im, Muhammed Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında Hazreti Bekir dilinde zikir Hazreti Bekir dilinde zikir Daima şükür Efendim aşk meydanında, daima şükür Efendim aşk meydanında. Hazreti Ömer belinde kemer, Hazreti Ömer belinde kemer. Hudeyip döner Efendim aşk meydanında. Bu deyip döner efendim aşk meydanında Hazreti Osman cami Kur'an Hazreti Osman cami Kur'an Okunur her an efendim aşk meydanında Okunur her an efendim aşk meydanında Hazreti Ali şüphesiz velip. Hazreti Ali şüphesiz veli Allah'ın aslanı aşk meydanında Allah'ın aslanı cenk meydanında